Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Inel hamdelellahi ve nestainu ve nestağfiru ve min ve min amalina. Men ve men yudlil Ve la ve Muhammeden abduhu ve ba'd. Rabinin kabul edilmesinin şartları. Rivayetin kabulünün şartlarında Rabinin adaletinin ve zaptının şart olduğu zikredilmişti. Rivayetin kabulünün şartlarında Rabinin adaletinin ve zaptının şart olduğu zikredilmişti. Ravinin zaptı sikalara muvafakat etmesi ile bilinir. Ravinin zaptı sikalara muvafakat etmesi ile bilinir. Sikalara muvafakat ederse onun vâbit olduğu anlaşılır. Yani zapt sahibi olduğu anlaşılır. Açıkça muhalefet ettiğinde ise bu onun rivayetine zarar verir. Açıkça muhalefet ettiğinde ise bu onun rivayetine zarar verir. Ama hata yapmış olması Sika bir raviye zarar vermez. Ama hata yapmış olması sika bir raviye zarar vermez. Zira hata etmemiş olan bir sika düşünülemez. Zira hata etmemiş olan bir sika düşünülemez. Sika teskiyesi makbul olan tenkid imamlarından biri tarafından teskiyesi olan tenkid imamlarından biri tarafından hakkında muteber ve güvenilir bir tadil varide olmuş bulunan kimsedir. Muteber ve güvenilir bir tadil varide olmuş bulunan kimsedir. Mütesahil yani gevşek imamın tadili ise kabul edilmez. Mütesahil yani gevşek imamın tadibi ise kabul edilmez. Yine zaptı bilinmeyen kimsenin mücerret olarak zahirindeki adaleti de onun sika olmasını gerektirmez. Yine zaptı bilinmeyen kimsenin mücerret olarak zahirindeki adaleti de onun sika olmasını gerektirmez. Alt başlık: Cerh ve Tadil imamlarının Şiddet ve Gevşeklik Bakımından Mertebeleri. Cerh ve Tadil imamlarının Şiddet ve Gevşeklik Bakımından Mertebeleri. Zehbi el Muqizada sayfa 83 şöyle demiştir: İmamlardan şiddetli olanları, İmamlardan şiddetli olanları Yahya bin Sa'id, İbn Ma'in. Ebu Hatin, İbni Hiraş ve diğerleridir. İbn Hiraş, Abdurrahman bin Yusuf bin Hiraş. Mutedil olanları Ahmet bin Hanbel, Bukhari ve Ebu Züra'dır. Mütesahil, yani gevşek olanları, Tirmizi, Hakim ve bazen dar Kutni gibilerdir. Tirmizi, Hakim ve bazen dar Kutni gibilerdir. Zehebiden altı bu kadar. Tirmizinin tesahül ile nitelenmesi isabetli değildir. Tirmizinin tesahül gevşeklik ile nitelenmesi isabetli değildir. Bilakis tadilde mütesahil olanlar, bilakis tadilde mütesahil olanlar İbn Huzeyme, İbn Hıppan ve el İcli gibilerdir. İbn Huzeyme, İbn İban ve el İcli gibilerdir. Bilmek gerekir ki tenkit imamı tadilde mütesahil iken tecrihde aşırı olabilir. Yani cerh aşırı olabilir. Tenkid imamı tadil konusunda mütesahil iken tecrih konusunda aşırı olabilir. İbn-i bunun örneklerindendir. Tenkid imamı tadilde de mütesahil iken de aşırı olabilir ibne Hibban bunun örneklerindendir. <gülüyor> Zira çoğu zaman meçhulleri zahirdeki adaletleri sebebiyle sikasayarken Zira çoğu zaman meçhulleri zahirdeki adaletleri sebebiyle sikasayarken el-mecruhin kitabında El-Mecruhin kitabında Sahihayn ravilerinden ve başkalarından birçok Sikaravi'yi zikretmiştir. El-Mecruhin kitabında Sahihayn ravilerinden, yani Bukhar ve Müslim ravilerinden ve başkalarından birçok Sikaravi'yi zikretmiştir. Şimdi bir liste yazdıracağım. Bunu işte imamların yani muaddislerin müteşeddit, mütevasıt veya mütesahil diye usulle ilgili eserlerinden çıkardığım şeyler bunlar. Müteşedditler deyin. Önce ismini söyleyeceğim. Sonra vefat tarihlerini. Şube Hicri 160. Yahya bin Said el Kattan Hicri 198. Yahya bin Said el Kattan Hicri 198. Yahya bin Ma'in Hicri 233. Ebu Hatim el razi Hicri 277. 277 7 277 Nesai Hicri 303 cüz Cani buna parantez içinde Kufeller hakkında müteşeddit Cüz-i cani. cani parantez içinde Kufeller hakkında Hicri 259 Vaqidi Hicri 207 Ebul Feth El Ezdi Hicri 367 Ezdi evet 367 Abdurrahman bin Yusuf bin Hiraş, Hicri 283. Hicri 283. Şimdi mutavasıtlar yani mutedil olanlar. Sufyan es-Sevri Hicri 161. Sufyan es-Sevri Hicri 161. Abdullah bin el-Mubarek Hicri 181. Abdullah bin el-Mubarek Hicri 181. Abdulrahman bin Mehdi Hicri 198. Ahmet bin Hanbel Hicri 241 Ebu Zura Er-Razi Hicri 264 Bukhari Hicri 256 Müslim Hicri 261 İbn Sa'd Hicri 230 230, 230. Ebu Davud es-Sicistani Hicri 275 Tirmizi Hicri 279 Kutni, Hicri 385 Hatib el Bağdadi Hicri 463 63 Abdurrahman bin İbrahim Duhaim Hicri 245 Abdurrahman bin İbrahim Duhaim Hicri 245 Mütesahiller İbni Hibban Hicri 354 Buna parantez içinde Meçhulleri tefsik eder. Cerhte müteşeddittir. Cerhte müteşeddittir. İbni Huzeyme Hicri 311 Parantez içinde meçhulleri tefsik eder. Bezzar, Hicri 292. Buna da parantez içinde meçhulleri tefsik eder. Hakim En-Nisaburi. Hakim En-Nisaburi. Hicri 444. Buna... He, 444. Buna parantez açmıyor. dar Kutni Hicri 385. Buna parantez içinde bazen tesahül eder. Bu yüzden müte, mutediller arasında da saydık bunu. Sadece bazen. Bazen tesahül eder. Ebul Hasan Ahmet bin Abdillah bin Salih el-İcli'yi Hicri 261 ebul Hasan Ahmet bin Abdillah bin Salih el-İcli Hicri 261 Ebu Ömer İbni Abdilber en Nemeri Hicri 463 Meşhur İbni Abdilber bu Hicri 463 Ebu Hafs İbni Şahin Hicri 385 Ebu Hafs İbni Şahin Hicri 385 Ve Beyhaki Hicri 458 Bunları, şeyini biliyorsunuz herhalde. Yani ne, ne manaya geliyor? Müteşedditler, e, cerhde şiddetli davranan kimseler. Bu kimseler, e, birisini cerhettiği zaman bunların cerhi hemen kabul edilmez. Alevlıkta kabul edilmez. E, fakat tadil ederlerse, yani bir kimseyi sıka görürlerse kabul edilir. Hemen kabul edilir. İbn-i İbn-i ki. He. Şey. O cerh konusunda müteşeddit ama şeyde tevsikteki arıza belli yani meşhulleri tefsik etmesi. Mütevasıtlar yani mutedil olanların cerhide tadilide kabul edilir. Yani müteşedditlerin tadili kabul edilirken cerhleri hemen kabul edilmez, araştırılır. Cerhleriye peşin hüküm verilmez. Bunlar orta yolunda İbn-i i̇bn o demek zaten mütevasıt, mutedil. Mütevasıt. Mütevasıtların Mutevasıt. cerhleri de tadilleri de kabul edilir. Mutesahillerin ise cerhi kabul edilir. Fakat tadilleri konusunda şüpheli yaklaşılır. Yani birisini kasayarsa kabul edilmez. Araştırılır. Hmm, bir bahad daha. Şey yapalım. Tenkit imamının bir ravi hakkında ihtilaf etmez, imamlarının değil. tenkit imamının bir ravi hakkında ihtilaf etmez. Ravi'nin durumunun araştırılması esnasında karşılaşılacak ravinin durumunun araştırılması esnasında karşılaşılacak en önemli meselelerden birisi de bir ravi hakkında tenkid imamlarından birinin bir ravi hakkında tenkid imamlarından birinin birbirinden farklı nitelemelerde bulunmasıdır. Bazen onu cerh ederek zikreder, bazen de tefsik eder. ilgili olarak şu ihtimaller söz konusu olabilir. Bir. Ravinin güvenilir olduğunu Ravinin güvenilir olduğunu ondan daha zayıf olana nispetle zikretmiş olabilir. Ondan daha zayıf olana nispetle zikretmiş olabilir. Müstakil olarak bu ravi hakkında sorulunca da cerh etmiştir. Müstakil olarak bu ravi hakkında sorulunca da cerh etmiştir. Ebul, İmam Ebu Velid el-Baci, el-Cerh ve Tadil kitabında, İmam Ebu Velid el-Baci, Elcer ve Tadil kitabında 1 bölü 283 buna uyarıda bulunarak şöyle demiştir. Bil ki Tadil İmamı kadır derken onun hadisiyle hüccet getirileceğini kastetmemiş olabilir. Tâdil falan sıcadır derken onun hadisiyle hucet getirileceğini kastetmemiş olabilir. Filanda sakınca yoktur der ve onun hadisinin hucet olduğunu kasteder. Filam sakınca yoktur der. Filanda sakınca yoktur der ve onun hadisinin hucet olduğunu kasteder. Kasteder. Bu durum sadece onda olana ve sorulan hususa göredir. Bu durum sadece onda olana ve sorulan hususa göredir. Nitekim, hadis rivayetinde, orta halli olup dininde fazilet sahibi olan bir kimse hakkında sorulmuş. Nitekim hadis rivayetinde orta halli olup dininde fazilet sahibi olan bir kimse hakkında sorulmuş ve onu zayıf ravilerle karşılaştırmış olabilir. Ona falan ve filan hakkında ne dersin diye sorulduğu zaman falan sikadır der. Ona falan ve filan hakkında ne dersin diye sorulduğu zaman falan sikadır der. Bu sözüyle onun başkasına nispetle daha güvenilir olduğunu kasteder. kadirdir. Bu sözüyle onun başkasına nispetle daha güvenilir olduğunu kasteder. Hafız i̇bn Hacer de bu kaydeyi lisan Lisanul Mizan mukaddimesinde 1 28 zikretmiştir. Mizan lisan mizan mukaddimesinde 1 bölü 28 zikretmiştir. 2- Ravinin zaptını değil de sadece adaletini tevsik etmiş olabilir. Ravinin zaptını değil de sadece adaletini tefsik etmiş olabilir. Örnek, Muhammed bin İshak bin Yesar hakkında bu meşhur İbni İshak, siyer sahibi. Muhammed bin İshak bin Yesar hakkında el-mufattal el-kullabi şöyle demiştir. İbn-i Ma'in'e onun hakkında sorunca şöyle dedi. Sikayidi hadise hasendir. Yani sikayidi derken adaletini kastediyor. Yani dindar, güvenilir. Ama zapt bakımından hadise hasen demek istiyor. Saduk mertebesinde söylüyor yani. ifadenin zahiri tevsik ve onun hadisiyle ihtiyacı gerektirir. Lakin Eddevri tarihinde No 1047 Lakin, lakin Eddevri Abbas Eddevri tarihinde No bin 47 İbn Mâîn'in şu sözünü nakleder. Bu tarih aslında İbn Mâîn'in tarihidir de ravisi Abbaset devri veya Abbaset duri olduğu için et devri diye geçer. Birden fazla ravisi var çünkü bu kitabın. Lakin et devri tarihinde No bin 47 İbn Mâîn'in şu sözünü nakleder. Muhammed bin İshak Sikadır lakin hüccet değildir. Bu ikinci ibare İbn Mayne'nin ilk tevsikte zaptı değil adaleti kastettiğini göstermektedir. Bu ikinci ibare İbn Ma'in'in tevsikte zaptı değil adaleti kastettiğini göstermektedir. 3 Tenkit alimi önceden ravinin mustakim olduğuna kanaat getirmişken Tenkit alimi önceden ravinin mustakim olduğuna kanaat getirmişken sonra kendisine onun durumunun kötü kötülüğüne dair bilgi ulaşmış ve onu cerh etmiş olabilir. 4. Tenki dalimi ravi tevsik etmiş Sonra da iyi zapt edemeyerek hata ettiği rivayetinden dolayı onda zayıflık olduğunu açıklamış olabilir. Sonra da iyi zapt edemeyerek hata ettiği rivayetinden dolayı onda zayıflık olduğunu açıklamış olabilir. Böyle bir durumda tevsike itibar edilir. Cerh edildiği muayyen bir rivayet, muayyen bir şeyh ya da muayyen bir belde halkı olabilir. Cerh edildiği muayyen bir rivayet, muayyen bir şeyh ya da muayyen bir belde halkı olabilir. Haklarında ihtilaf edilen raviler hakkında değil, başlık olarak. İhtilaf edilen raviler hakkında. Bu tek bir imamın aynı kişi hakkında değil. Yani bir ravi hakkında birden fazla imamın ihtilafı durumunda. Alimlerin haklarında ihtilaf ettikleri raviler hususunda Cerh ve tadil kaydeleriyle amel edilir. Alt başlık olarak en önemli cerh ve tadil kaydeleri deyin. Bırakalım. En önemli cerh ve tadil kaydeleri. Bir sonraki derste. <Sessizlik> Subhaneke Allahu ve bihamdike ve eşhedü en la ilaha illallah ve estağfiruke ve töbû ileyk. Evdadoğlu ölü mü geçti? 30 tane. Hı? 30 e 275. Hı. Bir dersen 2 yaptım. Yanlış yere 2 yaptım. Nerede bu aramadığını?